1408 numaralı konu, Selman-ı Farisi'nin insanlara, usanmamaları için ilimden ihtiyaçları kadarını almalarını tavsiye etmesi, Selman-ı Farisi, radiyallahu anha, Hazreti Huzeyfe'ye şöyle demiştir, Ey absoullarından olan kardeşim, ilim çok, ömürse azdır, o halde ondan dininin gerektirdiği kadarını al, gerisini de bırak ki ondan tiksinmeyesin, bir keresinde Selman-ı Farisi Absoğullarından bir kişiyle yolculuk yapıyordu, Dicle kenarında mola verdiler, adam Dicle'den su içti, Selman, radiyallahu anha, ona bir daha içmesini söyledi, adamsa, artık yeter, bir daha içemem, karşılığını verdi, bunun üzerine Hazreti Selman, acaba senin bu içişin nehirden ne eksiltmiştir dersin, diye sordu, adam da, içtiğim bir yudum su ne eksiltebilir ki, karşılığını verdi, o zaman Selmanı Farisi, işte ilim de böyledir, ne kadar almış olursan ol yine de eksilmez, fakat sen yine de ondan ihtiyacın kadarını al, buyurdu.